Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecma'in ee, Kıymetli arkadaşlar, e, İhyaül-Umiddin'de, e, ibadetler bahsinde e, namaz bölümünü inşallah bitirmek üzereyiz. Yani son birkaç dersimiz kaldı. E, sizlere de haber vereyim. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar bu bölümü tamamlayıp Bayramdan sonra da birkaç aylığına bir ara vereceğiz. Kasım'da Allah nasip ederse tekrar bilemiyorum yeni planlar, yeni işler neler olur. Belki başka konularda, belki bu konuda tekrar görüşebiliriz Allah'ın izniyle. Fakat bayrama kadar tamamlamaya çalışacağım bu konuyu. Bugün 18 Temmuz günlerden cumartesi ve biz cuma namazının detaylarını anlattığı gazali biz çok o detaylara girmedik. Bizi daha çok ilgilendiren fazilet kısmı üzerinde biraz durduk. Bugün de cuma gününün yani o günü nasıl değerlendirmeliyiz, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz sünnet ve edeplerinden bahsedecek. Şimdi yeni nesil arkadaşlar... Bilirler mi bilmiyorum fakat bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde yakın zamana kadar da belli çevrelerde, muhitlerde bu Cuma gününe çok büyük bir özen gösterilir arkadaşlar. Muhakkak o gün bir meclise, bir ilim meclisine, bir zikir meclisine, bir Kur'an meclisine katılmaya dikkat edilir. Hatta o kadar ki Cuma günü kimse kimseye böyle misafir bile gitmez. hani Kadınların özel bir zamanıdır yani işte bunlardan bahsedecek Gazali de bizlere biraz böyle cumalarımızı planlarken daha dikkatli olmak bir şeyin üzerinde durmuştu hatırlatalım onu neydi işte cuma akıllı insan, Cumaya perşembe günü akşamdan hazırlanır yani yarın giyeceği şeyleri hazırlar işte o gün çünkü daha iyi bir elbisesini giymek sünnettir. Bir nevi bayram gibi yani cumaya hazırlanır sabah erkenden kalkar ibadetini artırır tevbe istiğfarını artırır zikirlerini dualarını dilini dilindeki tesbihatını artırır. Ahmak insan ise sabah kalktığında bugün günlerden ne acaba diye düşünen insandır demişti. Yani ne yaptı? Çünkü cuma gecesini kaçırdı. Yani yarın cuma olduğunun o kadar farkında değil ki sabah olmuş kalkmış o gün günlerden ne diye düşünüyor. Bu ahmaklıktır yani çok büyük bir fırsatı kaçırmıştır o kişi diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bundan biraz bahsettik önceki konuşmalarımızda. Dolayısıyla bu fırsat zamanlarını bu bonus zamanlarını yani bizim işte e, dualarımızın daha çok kabul edilebileceği işte günahlarımızın affı için yapacağımız küçük hareketlerin daha büyük karşılıklar bulacağı e, işte orada yapılan az da olsa bir ibadetin e, pek çok günahı affettirebileceği e, zamanları kaçırmamamız lazım bir şeyi daha temas edeyim Gazali'den devam edeceğim e, bizde şöyle bir e, eksiklik var arkadaşlar bu ikisini cem edenleri e, görüyorum nadir de olsa ve çok seviniyorum ama genel olarak bizde şöyle bir yaklaşım var İşte bu ibadetler nafile ibadetler, zikirler, tesbihler işte Kur'an okumak, hatim indirmek işte cuma gecelerini değerlendirmek daha böyle avamın yaptığı bir şeydir daha işte ilimle çok meşgul olmayan insanların yaptığı bir şeydir. E, i̇lim ehli olanlar, entelektüellerimiz, alimlerimiz işte onlar böyle şeylere çok fazla zaman ayırmazlar. Aslında hani doğru bir tarafı da var. Çünkü ilimle meşgul olmak, nafile ibadetle meşgul olmaktan daha üstündür. Ama arkadaşlar yani iki rekat bir teheccüd namazı kılabilir bir insan. Yani iki rekat ne kadar tutar ki? İşte ne bileyim? Yolda giderken yani yarın cuma olduğu için bu gece cuma gecesi olduğu için işte işini yaparken ne bileyim yani odasını toplarken Yasin okuyabilir insan ezberinden. İşte efendim ne bileyim onu yapamıyorsa biraz salavat getirmeye cuma günü olduğu için biraz salavat getirmeye özen gösterebilir biraz daha fazla. Ve bu insanın entelektüel birisi olmasını engellemez arkadaşlar ya da entelektüellik bunu engellemez. Engellememelidir. Yani ikisini bir, yani biz bir e, acizane kanaatim. Bu benim tercihim tabii Hiç kimse benim gibi düşünmek zorunda değildir. E, fakat burada hani ben anlatıyorum ve siz dinliyorsunuz. Dolayısıyla benim tercihimi duymuş oluyorsunuz. E, farklı görüşleriniz varsa ilgili postun altına yazarsınız. E, arkadaşlar benim tercihim ben e, ulu alimlerimizi, bu alimleri her iki anlamda kullanıyorum. yani işte edebiyatçılar da var bunun içinde, işte fizikçiler de var, tefsirciler de var, fıkıhçılar da var. İnanan yani Allah'a inanan, Kur'an'a, dine, İslam'a inanan alimlerimizi aynı zamanda bir kul olduklarının farkında insanlar olarak görmek istiyorum. Yani benim tercihim bu. Onlara baktığımda hem büyük bir alim, Büyük bir derya, büyük bir okyanus ama aynı zamanda da kul olduğunu hiç unutmamış. E, dilinde, efendim konuşurken, ifadelerinde bunu görebileceğim bir insan görmek istiyorum. Yani böyle seviyorum. E, çok zikir ehli, ibadet ehli yani bunları çok önemseyen, bunları yaptığında böyle her şeyi yaptığını düşünen insanlar da beni aynı zamanda rahatsız ediyor. Nasıl ki hani entelektüellik ve ilimle uğraşmak, ibadet gerektirmiyormuş gibi e, sanki onlardan ibadet, dua, zikir, onların affedilmeye ihtiyacı yokmuş gibi davranmaları ne kadar rahatsız ediciyse avamın sadece ibadet ederek kurtulduklarını düşünmeleri, öğrenmek için bir çaba içerisinde olmayışları, ilim ehline saygılı olmayışları, her şeyi biliyormuş gibi herkese parmak sallayarak ahkam kesmeleri, o da son derece rahatsız edici. Aslına sorarsanız kıyaslayacak olursak birincisinden daha çok rahatsız edici. Çünkü bunun tehlikeli bir boyutu da var. Dolayısıyla benim gönlümün arzusu arkadaşlar, avamın ilme saygısı a, e, a, ulemanın da bu kulluk ve ibadetleri. Çünkü yani Peygamberimizi düşünün yani, avam mıydı da bütün bu ibadetleri yapıyordu? Hani avamdan kastım, burada sosyal konumları kastetmiyorum yani, ilmi anlamda. Müştehit değilsiniz, avamsınız mesela, müştehit değilseniz avamsınız, sıradan demek yani. Hani peygamberimiz işte cihat da ediyordu, mesela bazıları cihat ehlidir böyle sosyal konulara çok ilgilidir. İşte yardım, işte Müslümanların yanında olmak, işte mücadele etmek, haklar için uğraşmak, işte siyaset yapmak vesaire. Bunlarla o kadar uğraşır ki sanki ibadet etmesi gerekmiyormuş gibi. Yani bu parçalanmadan, bu İslam'ın bir tarafına yapışıp sadece onunla yetinip diğer taraflarını gereksiz adeta. Hadi hiç kimse böyle demiyor da adeta yani ona baktığımızda adeta gereksizmiş gibi görülmesinin Bizim aleyhimize olduğunu bir Müslümana biz baktığımızda Onda hem ilme muhabbet, ilme saygı, ilme kıymet vermek ve kendi mevkinin farkında olup e, susmak bazen yani. Ama aynı zamanda ibadet ehli. Hem alim hem büyük bir birikim işte az önce söylediğim gibi bir okyanus yani. Ama aynı zamanda duası var, ibadeti var, zikri var e, ve acizliğinin günahlarının farkında yani bunu konuşurken hissediyorsunuz, okurken hissediyorsunuz hani. Böyle bir insan. Hem mücadeleci, işte e, aktivist, işte hizmet ehli, sahada her tarafa koşturan bir insan ama aynı zamanda alnı secdeye varan bir insan. Yani biz böyle böyle insanlara muhtaçız arkadaşlar. Onun için böyle işte e, yani Gazali'nin mesela entelektüel tarafını düşünün arkadaşlar. Yani felsefe, felsefi anlamda, İslami ilimler anlamında entelektüel derinliğini düşünün. Ve işte bu mevzuları da aynı kişi yazıyor ve bahsediyor yani. Bunların bir arada olması gerekiyor arkadaşlar yapabildiğimiz kadar. E, o dengeyi sağlamamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bir alimin şeytana bin tane abidden daha zorlu olduğu, bu rivayetler hep tartışmalı rivayetler ama e, hakikati ifade ediyor, Efendim daha zorlu olduğu konusundaki rivayeti hatırlayın. Bir de birisini çok övüyorlar Efendimizin yanında. İşte şöyle ibadet ehli, böyle ibadet ehli geceleri sabaha kadar şunu yapıyor, bunu yapıyor diye böyle çok dua ediyorlar. Aklı nasıl diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı nasıl? Diyorlar ki ya Resulallah o kadar değil yani aklı o kadar şahane değil o zaman o bundan çok yararlanamayacak diyor. Yani buna benzer bir şey söylüyor. Dolayısıyla biz hani olabildiğince her yönden arkadaşlar, yani ne ibadet ehli ilmi küçümsesin, alimleri küçümsesin, her türlü alime muhtacız arkadaşlar. Her konudaki ilme muhtacız ve hiçbir ilim değersiz değil bugün bakın. Aynı zamanda aktivisti mesela ulema, Avam'ı küçümsüyor, avam alimleri küçümsüyor. Bunlar hep beraber aktivistleri küçümsüyor. Aktivistler ötekileri lüzumsuz zannediyor falan. Yani herkes böyle kendi elindekiyle seviniyor. Kur'an'da geçtiği üzere ve kendi dışındakileri gereksiz görüyor. Halbuki bir toplum bunların hepsine de muhtaçtır arkadaşlar. Biz kendini çoluk çocuğuna adamış ev hanımlarına da muhtacız. İşte camilerde kadınları görmek isteyen o hareketleri yapan arkadaşlarımıza da muhtacız. Biraz sonra söyleyeceğim. Efendim ne bileyim. Dünyanın her yerinde yani. Dünyanın her yerinde haklar için mücadele eden insanlara da muhtacız. E, hatta bunlar bazen Müslüman olmasalar bile arkadaşlar. Neyse ne demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir. Lütfen e, dini tek ucundan tutup e, bunun kendinize yettiğini düşünmeyin. Yetebilir çünkü cennetin çok çeşitli kapıları var diyor. İşte çok ibadet eden, çok namaz kılanlar namaz kapısından, çok oruç tutanlar oruç kapısından diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yetebilir, kurtulabilirsiniz bununla. Bari öteki tarafları gereksiz görmeyin. Yani bilin, bu çok, hayat ne kadar çok boyutluysa arkadaşlar, dinin de o kadar çok boyutu var. Bütün o hayatın bütün boyutlarına hitap eden tarafı var arkadaşlar. Yani e, sizin ve benim, yapamadığımız mesela zalim sultana hakikati söylemeyi yapabilen bir kişi kim bilir bizim kaç bin tane gece namazımızdan daha faziletli bir şey yapıyor bilmiyoruz yani onun için herkes lazım lütfen böyle bir tek bizim yolumuz doğru bundan çok çektik arkadaşlar çok çektik başımıza çok şeyler geldi bu bakış açısından dolayı işte bir tek benim yolum doğru kurtuluş bir tek benim yolumda işte hizmet etmek insanlığa İslam'a hizmet etmek eğitimle olur veya siyasetle olur veya efendim sosyal aktivitelerle olur veya evine kapanıp ibadet etmekle olur bir tek bu yol kurtuluşa çıkacak diyerek lütfen Allah'ın geniş bıraktığı insanları hangi fıtratlarda yarattıysa o fıtrat kadar hizmet yolu var o fıtrat kadar rızayı kazanma yolu var Arkadaşlar bu yolları daraltmayalım Lütfen ve hepimizin birbirimize ihtiyacımız olduğunu Hatta bazen Hatta bazen arkadaşlar az önce söylediğim gibi yani itikadi açıdan farklı bir yoldaki bir insanın Hayır yolunda yaptığı bir çalışmanın bile bizim önümüzü açabildiğini hatırlayalım Unutmayalım. Kadir Şinas olalım lütfen. Gelelim Cuma'nın faziletlerinden bahseden bölümüne Gazali'nin. Yani Gazali'nin ne kadar muhteşem entelektüel metinler yazdığını bir taraftan hatırlayın. O kadar ki biz hani okuyup anlayamıyoruz bile bazılarını. Ben kendim için söylüyorum. Efendim, Ama bunun yanında işte Cuma günü, Güzel koku sürünün, işte güzel kıyafet giyin, bakın işte şöyle ibadet edin, şu zikirleri, şu duaları söyleyin diye de metinler yazıyor. Niye? Çünkü hepsi din bunların arkadaşlar. Dinimizde bunların hepsi var. Bir taraf yokmuş gibi davranamayız yani. Cumanın sünnet ve edeplerini sayıyor. Birincisi ilim meclislerine gitmek. Mükellef kişi Cuma günü sabahleyin erkenden veya ikindi namazından sonra ilim meclislerine gitmelidir. Niye? Çünkü o öğlen kısmını ibadete ayırdığı için ya sabah erkenden ders koyun diyor. Biz bir ara gençliğimde yani fakültede daha öğrenciyken mahalledeki arkadaşlara dedim ki ve ee, ben e, tabii o kızlar çoğu, bunların çoğu yani mahalledeki kızların çoğu bundan belki 35-40 sene öncesini söylüyorum. Ee, bir üniversiteye gitme, ilahiyat fakültesine gitme imkanı olmayan arkadaşlardı. Ee, dedim ki vallahi ben çok güzel dersler okuyorum yani. Eğer isterseniz size cuma günleri öğleden sonra, cuma öğleden sonra dersimiz yoktu. O dersleri anlatabilirim dedim ve fakülte hayatım boyunca arkadaşlar bazı çok zor özel mesela işte İslam felsefesi tarihi gibi kelam gibi işte İslam hukuk usulü gibi çok spesifik ilimler hariç geri kalan işte bütün eğitim dersleri psikoloji dersleri efendim İslam tarihi işte hadis usulü gibi tefsir usulü gibi konuları ben o arkadaşlara anlattım bir defasında da Ramazan'da İslam tarihi çalışacağız, siyer çalışacağız. Vakit yok. Dedik ki ne güzel işte sahura kalkıyoruz, yatmayız. Sahurdan sonra toplanmıştık. Yani sabah namazından sonra toplanıp bir ay boyunca cuma günleri efendim siyer çalışmıştık. Dolayısıyla Gazali de aynı şeyi tavsiye ediyor. Ya sabah erkenden veya ikinin namazından sonra ilim meclislerine gitmelidir. Kıssa hanların toplantılarına katılmamalıdır. Çünkü onların konuşmalarında hayır yoktur diyor. <gülüyor> bu da bizim yürek yaramız arkadaşlar yani kıssaları şimdi burada bir saat konuşulabilir bu konuyla ilgili hangi kıssaları anlattığınıza bağlı bu? Efendim onları nasıl gördüğünüze, nasıl kullandığınıza, nasıl yorumladığınıza ve karşınızdaki sizi dinleyen toplumun zihninde neler inşa ettiğinize bağlı doğrusunu isterseniz bu konuda böyle bir cümleyle geçtiği için sadece Gazali ile aynı fikirde değilim ben. E, tabii bir vaiz olduğum için belki savunma refleksiyle bilmiyorum vaizler aynı zamanda bol bol kıssa anlatırlar biliyorsunuz. Fakat e, bir vaize sayfasında yakında Betül Özel bir konuşma yaptı bu Tolkien'in eserleri üzerine e, destanların kıssaların arkadaşlar mitolojik hikayelerin bir toplumun zihnini inşa etme inancını inşa etme, kültürünü inşa etme konusunda ne kadar belirleyici olduğunu ve sonuçta bizim de kendi kültürümüzde var olan işte Hazreti Ali Cenkleri, Hamza Nameler, diğer bir battal gazi destanları bütün bunların e, bizde bir e, bilinç inşa ettiğini yani hem inanan bir bilinç, inanan bir insan bilinci hem de vatanperver, kahraman canını, gözünü kırpmadan canını feda edebilen bir bilinç inşa etmeye yardım ettiğini söyledi e, haklı olarak. O konuşmayı dinlemenizi tavsiye ederim. Yani bir vaize sayfasında kayıtlı Betül Özel'in konuşması. Orada da bunu göreceksiniz. Hangi kıssaları anlattığı, hangi amaçla anlattığı son derece önemli. E, ama Gazali bunu sevmiyor. Onu söyleyeyim. Hikayecilerin meclisinde oturmaktansa namaz kılmak eftaldir diyor. Selef sahi, Salih'in vaizlerin hikaye nakletmelerini bitat görürler, onları camiden kovarlardı diyor. E, bu konu ayrıca üzerinde çalışılmaya muhtaç bir konu. Benim kanaatim şu, özellikle vaizler konusunda, vaazlar konusunda. Arkadaşlar ben e, işte 30 yıldır vaiz olarak çalışıyorum yaklaşık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda onun öncesi var. Onun dışında fahri olarak, gönüllü olarak yaptığımız çalışmalar var. Yani bütün hayatım anlatmakla geçti. Buradan edindiğim izlenim şudur arkadaşlar. Bir konuşma baştan sona hikaye olmamalıdır. Yani baştan sona böyle hikayeler anlatıyorsunuz. insanlara hoşça vakit geçirmek için. İşte meddahların yaptığı gibi falan. Öyle olmamalıdır. E, prensipler ilkeler işte Tabii ki ayet hadis mutlaka olmalıdır e, insanlar oradan yani sadece hikaye dinlemiş olarak kalkmamalıdır. ama sadece prensipleri ilkeleri anlattığınızda kuralları anlattığınızda yani işte ne hangi konuda nasıl davranılacağını e, anlattığınızda madde madde arkadaşlar oradan da e, bunların akılda kalıcı ve günlük hayatta her zaman hatırlanacak kadar ee, i̇nsanların iç dünyasına işlemediğini bilelim. Yani mutlaka anlattığınız prensibi örneklendirmeniz gerekiyor. Bu ister Kur'an'daki peygamber kıssalarından olsun. Tabi burada şimdi Gazali'ye çok güzel bir cevap verebiliriz. Peki Allah o zaman neden allah Teala bu kadar kıssa anlattı? Değil mi yani? Ölçmedim tam. Aslında bir gün oturup ölçmek lazım. Veya birileri ölçmüştür, bulmak lazım. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların diğer ayetlere oranı nedir yani? Kur'an'ın kaçta kaçı kıssa sizce? Neredeyse yarısı arkadaşlar, belki yarısından da fazlası. Acizane kanaatim, kıssa, Kur'an kıssaları üzerine çok çalışmalar yapıldı. Ee, benim kanaatim, görebildiğim kadarıyla kimsenin pek değinmediği bir konu bu. Ee, benim kanaatim, Kur'an'da neden kıssalar anlatıldı? İşte örnek almak için falan, ibret almak için tabii onların hepsi geçerli ama... Kur'an'ın kıssalar dışında kalan e, prensiplerinin, ilkelerinin, inanç ilkeleri, davranış ilkeleri, ahlak ilkelerinin e, uygulanırsa ne olur, uygulanmazsa ne olur bunun anlatıldığı yerde kıssalar oldu. Yani bunun uygulanabilir olduğunu, oradaki ilkelerin ütopya olmadığını, uygulanabilir olduğunu ve uygulandığında insanları nereye götürdüğünü, uygulanmadığında mesela işte bir tevbenin bir hatanı fark etmenin, kabul etmenin Adem'i nereye götürdüğünü, bunu yapmamanın şeytanı nereye götürdüğünü biz o kıssadan öğreniyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Daha pek çok şey böyle. Ee, ve bu kıssaların anlatılış zamanları da çok önemli. Yani Mekke'de muhasara altındaki Müslümanlara Yusuf kıssasının inmesi, Yusuf suresinin inmesi, tam açlıkla yüz yüzeler, yok olmakla yüz yüzeler arkadaşlar, ölümle yüz yüzeler Cenab-ı Hak onlara Yusuf suresini indiriyor. Dolayısıyla hani e, kıssa anlatmak, anlattığınız ilkelerin, e, hayata nasıl geçirileceğini göstermesi bakımından önemli. Muhtemelen burada Gazali'nin e, kızdığı çünkü o da Kuranda kıssalar olduğunu en az benim kadar biliyor. Burada fark edilen, şey kastedilen muhtemelen böyle uydurma uydurma hikayeler anlatan meddahlık gibi yani. Öyle düşünüyorum. Efendim şimdi meddahlığa da e, bilip bilmeden sataşmamak lazım. O da ayrı bir kültür unsuru. E, bu konularda dikkatli konuşmak lazım elhasıl arkadaşlar. Yani ama sözün özü diyor ki, Cuma gününü boş geçirme diyor. Böyle uyduruk kıssalar dinleyerek, uyduruk hikayeler, filmler izleyerek mesela yani efendim. Yani bugün böyle ilimle meşgul oluyor. Cuma'nın bir edebi ilme ayırmaktır. O vakti ilme veya ibadete ayırmaktır. Bugün Cuma günü diyor ya sabahın erken saatlerinde ya ikindiden sonraki vakitlerde kendine bir ilim meclisi edin. İkinci edebi Cuma'nın arkadaşlar. Eşref anını gözetle. Çünkü o hani cuma günü içerisinde duaların kabul edildiği bir saat var ama bildirilmemiş biliyorsunuz. Mükellef kişi cuma günündeki eşref saati güzelce gözetlemelidir. Çünkü meşhur bir hadiste şöyle buyruluyor. Cuma gününde bir an vardır. O anda Müslüman bir kul Aziz ve Celil Allah'tan bir şey istemeye dursun. istediğini muhakkak istediği muhakkak kendisine verilir diyor. Bunun kaynağı Tirmizi ve İbn Macede. Bir diğer haberde de Buhari ve Müslüm'de geçiyormuş bu da. Namaz kılanın namazının o saate tesadüf etmesi isteklerinin verilmesine vesile olur. Yani demek ki mesela diyelim ki yani ne isteyeceğiz allah Teala'dan? Tabi herkes çeşit çeşit şeyler istiyor ve bu isteklerin çoğu da böyle dünyalık istekler. Ama... E, meşgulsünüz yani siz cuma günü bizim tatil değil ki yani çalıştığımız bir gün veyahut da evimizde e, kendi hayatımızda işte, tarlada, bostanda çalışıyor insanlar e, meşgulsünüz yani nasıl bu şeref saatini gözeteceksiniz işte dilinizi zikre alıştırarak arkadaşlar mesela hiçbir şey bilmeyen bir insan bile estağfurullah demesini biliyor e, o gün çok fazla estağfurullah söyleniyor. Çünkü estağfurullah ne demek? Allah'ım senin affını talep ediyorum, gufranını talep ediyorum demektir. Bir insanın kazanabileceği en büyük hayır arkadaşlar Allah'ın affını kazanmasıdır. Dünye, dünyevi sonuçları da var bunun onu da söyleyeyim. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim başımıza gelenlerin bir kısmı günahlarımızın sonuçlarıdır. Birilerine yaptığımız hataların veya kendimize yaptığımız hataların o Seyyid-ül İstiğfar duasının içinde اَعُدُ بِكَ مِنْ شَرِّ ifadesinin geçmesi çok anlamlı geliyor bana. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum Ya Rabbi. O yaptıklarımın şerri nerede çıkıyor karşıma? Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Onun için estağfurullah. Basit bir dua değildir arkadaşlar. Muazzam bir duadır. Çok kuşatıcı bir duadır. Sizi bütün şerlerden bir defa o yaptığın hataların geçmişten beri yaptığın dünyevi uhrevi fark etmez. Kendine yönelik, başkalarına yönelik, Rabbine yönelik fark etmez. Yaptığın bütün o hataların bir sonuçları var. Bunlarla karşılaşacaksın eğer affedilmezse. Estağfurullah dediğinde ve bu kabul edildiğinde onların sonuçlarının görmeyeceksin belki. Onun için çok muazzam bir duadır. İşte hiç bilmiyorsanız, mesela hiç bir şey bilmeyen Fatiha'yı biliyordur. Fatiha muazzam bir duadır. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina idabenlar. Muazzam bir duadır. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. İslam'da en muhteşem dualar en çok bilinenlerdir. İslam'da böyle gizli, sırlı dualar yoktur. Yani şu duayı kimden öğrensem falan hocaya gideyim de şu kadar para vereyim de o bana işte böyle çok etkili bir şekilde sırlı bir duayla dua etsin falan böyle şeyler yoktur arkadaşlar. En etkili dua en çok bilinen dualardır. Hatta Esma-i Hüsna'nın içinde İsmi Azam gizlenmiştir biliyorsunuz. İsmi Azam'la ilgili de epey bir hadis var. Ee, bu ismi azam hangisidir acaba? Çünkü onu söylediğinde dua kabul edilir diyor Peygamberimiz. Yani Allah'ın ismi azamıyla yapılırsa bir dua, o dua kabul edilir diyor. Mesela Esma-i Hüsna şarihlerinin benim çok sevdiğim bir yorumu var. Kimisi lafzatullahtır diyor. Ama o çok sevdiğim yorumu söyleyeyim. Diyor ki bir kul diyor. hangi ismi tam bir yönelişle söylerse o isim o anda ismi azam olur diyor. Her ismin bir azamiyet derecesi vardır diyor. Ve kul o anda hangi ismi? Yani neye muhtaçsın sen o anda? Rezzak mı? Fettah mı? Vehhab mı? Gafur mu? Ne istiyorsun? Hikmet mi istiyorsun? Hakim ismine mi muhtaçsın? Biraz sükunet mi istiyorsun? Halim ismine mi muhtaçsın? Kendinde, başkalarında, çevrende işte adalet mi istiyorsun? Merhamet mi istiyorsun? Yani bütün bir yönelişle. Kalbinin bütün yönelişiyle yani kendini çaresizliğini fark edip idrak edip Ya Rabbi senin bu isminin tecellisine ben sığınıyorum. Çaresizim şu anda diyerek hangi ismi söylerseniz tam bir yönelişle o isim o anda ismi azam olur diyor. İşte dua da böyle. Şimdi Rabbeni Atina yani bu mu yani sırlı dua bunu mu söyleyeceğiz falan demeyin. Bu dua en kuşatıcı dualardan biridir. Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver demiş oluyorsunuz. Şimdi düşünsenize iyilik ve güzelliğin e, kuşatmadığı bir konu var mı? Yani rızkın iyi ve güzel olanı, eşin iyi ve güzel olanı, çocuğun, evladın iyi ve güzel olanı, evin iyi ve güzel olanı, işte sağlığın iyi ve güzel Yani aklınıza meslek, işte ne bileyim statü ne geliyorsa aklınıza. Çünkü bunların kötü olanları da var. Dolayısıyla arkadaşlar yani o eşref saatini meşguliyetle kaçırdığınızı bahane etmeyin, etmeyelim ben de dahil. Meşguliyetlerimiz bahane değil, önemli olan Cuma'nın bilincinde olmak. Yani biz bugün Cuma ve Cuma biliyorsunuz bir önceki günün ikindi namazı çıktığında Cuma vakti girmiş oluyor ve Efendim ta akşam perşembe günü akşam namazından itibaren bu zikri çoğaltıp dilimizi bu zikirlere alıştırıp efendim çoğaltıp her işimizi yaparken bunu söyleyebiliriz. Her işimizi yani yemek yaparken, evi toplarken, araba kullanırken ne bileyim yani sadece birisiyle konuşuyorken söyleyemeyiz. Orada bile muhabbetin içerisine bu cümleleri serpiştirebiliriz. Yani birisiyle konuşuyorsunuz ya boşver bak gel üzülme sen bugün cuma duaların kabul edildiği saat gel beraber... Dua edelim bir cümleyle de olsa. İşte Rabbimiz hepimize ferahlık versin. İçimize bakın ne oldu? Hemen o muhabbete bile bir zikir e, kokusu e, yerleştirebilirsiniz eğer isterseniz. Dolayısıyla bu eşref saatini kollamak, kaçırmamak. Yani burada bizden istenen dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Gaf, gafletten uzak kalmaktır. Ve bunun psikolojik sonuçlarını düşünün. Beynimize ne yapıyordur? Bakın haftada bir gün biz... Odaklanma eğitimi yapıyoruz kendimize. Düşünebiliyor musunuz yani? 24 saat. 24 saat kaçırma, şu anı kaçırma. Yani anı yaşama. Bunlar psikolojide ne kadar kıymetli biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun üzerine eserler yazılmış, çalışmalar yapılmış, laboratuvar çalışmaları yapılmış, klinik çalışmalar yapılmış. Anı kaçırma. Şu an eşref saati olabilir. Çok kıymetli bir saat olabilir. Her ne yapıyorsan yap. Ama şu anın kıymetini bil. Haftada bir gün bunu yapıyoruz. Günde beş kere sadece farzlarda. Hadi sadece Fatiha okurken olsun. Huşu bahsinde konuştuk. Günde beş kere Fatiha'yı okumak ne kadar sürer? İşte 20 saniye mi? Mesela günde beş kere ama 5 vakit namaz 40 rekat ediyor. Hadi sünnetleri, minnetleri yarı kıldınız, yarı kılmadınız diyelim. Günde en az 20 kere, 20'şer saniyeden odaklanma eğitimi yapıyorsunuz beyninize, kendinize. Bu nasıl bir psikolojik güçtür? Bunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? İlahi yardımı ve desteği bir tarafa koyuyorum. Yani manevi boyutunu bir tarafa koyun. Sadece fiziksel olarak baksanız bile çok büyük bir... E, iyilik kendinize şöyle de denilmiş Kadir gecesi Ramazan'ın bütün gecelerine intikal ettiği gibi intikal dolaşmak demek arkadaşlar Kadir gecesi de e, her Ramazan'da başka bir gece olabilir onu da söyleyeyim e, ben arkadaşlar bu neyse o konuda bir tecrübem bir hissiyatım daha doğrusu tecrübe demeyelim bir hissiyatım var şimdi onu doğru ifade edebilir miyim bilmiyorum ama ben ee, Cenab-ı Hakk'ın Kulle yevmin huve diyor ya e, Rahman suresinde O her gün yeni bir durumdadır Yeni bir şey yaratmaktadır Her gün yeni bir haldedir Yeni bir durumdadır Cenab-ı Hak Yeni bir şeyle meşguldür Dolayısıyla e, dinde de Kur'an'da da hiçbir şeyin Böyle bizim düşündüğümüz gibi çok sabit Olduğunu düşünmüyorum Yani yaşadığımız her hadiseden sonra Kur'an'a tekrar bakın o güne kadar devamlı okuyup durduğunuz bir ayet size bambaşka bir e, anlamla bakar, Baş, bambaşka bir yönünü açar. Dolayısıyla her an yeni bir açılış, her an yeni bir e, değişim, her an yeni bir tezahür ile karşı karşıyayız. E, böyle olduğu için de Cuma'nın içindeki eşref saatinin de, her cuma ve herkese göre değiştiğine, bunun için sabit olmasının zor olduğunu, yani bunun da Allah'ın bir ikramı olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsenize mesela şöyle olamaz mı? Cenab-ı Hak isterse yapar arkadaşlar. Diyelim Cenab-ı Hak bana dedi ki yani bir şey hoşuna gitti ve dedi ki şu Fatma Bayram'ın bu cumaki duasını eşref saatine denk getireyim. E ne olsun bu eşref saati? Onun en bilinçli olduğu an olsun. Yani her an değişiyorsa bu mümkün. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onun için e, oradaki e, yani muazzam sistemi görebiliyor musunuz? Yani herkese göre değişen, her duruma göre değişen e, ama hiç e, o sürekli değişimin hep bir denge içerisinde olduğu kaos yok yani. Sürekli değişim var ama kaos yok. Buradaki ilahi gücü hissettirebiliyorumdur inşallah. Sözün özü diyor. İkindi namazından güneşin batışına kadarki zaman dilimi imamın minbere çıkıp hutbe irade ettiği vakitle birlikte pek şerefli anlardır. Bu zaman yani şey yapıyor anlatıyor uzun uzun şu mu olabilir, bu saat ne olabilir, şu dilim mi olabilir anlattıktan sonra hiç olmazsa diyor. İkindi namazından güneşin batışına kadarki zaman dilimi imamın minbere çıkıp hutbe irade ettiği vakitle birlikte pek şerefli anlardır. Bu zaman dilimlerinde çokça dua edilmiştir. Bizim cuma saati dediğimiz vakitle ikindi namazı, cuma günü ikindi namazının vakti. Şimdi demek ki birincisi ilim meclislerine gitmekti. İkincisi cumanın eşref saatini gözetlemekti. Üçüncüsü peygambere salavat getirmek. Cuma günü salavat getirmenin kıymetine dair gerçekten çok fazla rivayet var arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela diyor ki cuma günü bana 80 defa salavat getirenin Cenab-ı Hak 80 senelik günahlarını bağışlar diyor. bununla ilgili böyle işte kaynaklarda rivayetleri aktarıyor hangi salavat çok fazla salavat var arkadaşlar size şeyi tavsiye ederim piyasada yok maalesef nasıl bulacaksınız bilmiyorum bazen internette onları pdf olarak da bulabiliyorsunuz Ali Yülkari'nin Hizbul Azam diye bir dua mecmuası var arkadaşlar. Ali Yülkari, hem bir muhaddis hem fakih, büyük bir alim. Kendi döneminde e, ortalıkta böyle bir sürü dua mecmualarının dolaştığı, bunların uyduruk uyduruk dualarla dolu olduğu, halbuki bizim kitabımızda ve sünnette yani Kur'an ve sünnette bu kadar dualar güzel dualar varken onları insanların bırakıp böyle insanların uydurduğu bir takım dualar peşinden şu duası bu duası şimdi söylemeyeyim isimlerini. ...koştuğunu görünce üzülüyor. Aslında fakih bir insan yani şey... ...ilimle meşgul işte az önce dediğim gibi... entelektüel bir insan... ...ve bu Hizbul Azam diye... ...bu dua mecmuasını yazıyor. Özelliği şu... ...Kur'an ve sünnetteki bütün... ...yani sahih... ...kaynaklara dayanan bütün duaları topluyor. Bütün salavatları da topluyor... ...bu dua mecmuasını... ...bir kitap kadar yani... Efendim uzunca ve bunu sanırım kendisi yapmamış ama sonradan bir bazı baskılarında gördüm. Günlere bölmüşler insanlar. İşte pazartesi şurayı okuyun, salı şurayı okuyun falan gibi. Bir günlük okuma yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Daha sonra bunu Lütfü Doğan Hoca şey yapmış, Türkçesiyle birlikte basılmış. Ama şu anda piyasada yok. Tekrar basmıyorlar. Elinize geçerse bir yerden o dua mecmuasını ben çok beğeniyorum. Çünkü dediğim gibi hem bir ilim ehli bir insanın bir seçkisi hem de müdellel kaynaklara dayalı ve gerçekten çok güzel. Hem Kur'an'daki bütün dualar Esma-i var, bütün hadislerde geçen Peygamberimizin duaları var. Ve orada Cuma gününe de bütün salavatları toplamışlar. Yani çok güzel salavatlar var orada. Arkadaşlar ulaşırsanız onu okuyabilirsiniz. Salavat-ı şerife hakkında varit olan hangi rivayeti velev ki teşehhütte meşhur olan rivayet olsa dahi. Yani teşehhüt dediği namazda otururken okuduğumuz salavatlar var ya. Bunları okusan salavat-ı şerifeyi okumuş sayılır. Salavat-ı şerife ile beraber istiğfar etmesi de uygundur. İstiğfar yani tevbe istiğfar etmesi. Çünkü bu mübarek günde istiğfar etmek de müstehaptır. Dördüncüsü Cuma, yani demek ki şimdi Cuma gününde arkadaşlar bir ilimle meşgul, meşgalemiz olacak, bir eşref saatini kollamak için hep böyle dilimizde bir zikir, bir dua, bir arayış içinde içerisinde olacağız, gafletle geçirmeyeceğiz, yani bugünü hep bir teyakkus halinde geçireceğiz. Efendim üçüncüsü e, ne demişti? Peygamber'e salatu selam getireceğiz. Dördüncüsü de Kur'an-ı Kerim okumak. Şimdi bunları iç içe sokabilirsiniz siz. Yani o gafletle geçirmeme, eşref saatini aramayı mesela sürekli dilinizde salatu selam okuyarak da yapabilirsiniz. Sürekli Kur'an'dan bir sureyi okuyarak da yapabilirsiniz. Mükellef kişi Cuma günü çokça Kur'an okumalıdır. Özellikle Kehf suresini. Çünkü İbni Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma şu hadisi rivayet etmişlerdir. Cuma gecesi veya Cuma günü Kehf suresini okuyan bir kimseye okuduğu yerden Mekke şehrine kadar olan mesafeyi aydınlaştırır. Anlatıcı güçte bir nur ihsan edilir. O cumadan gelecek cumaya kadar olan günahları bağışlanacağı gibi üstelik fazladan üç günlük günahları da bağışlanır. Bu sayılara takılmayın. Hadislerde geçen sayılar arkadaşlar biraz Çokluktan kinayedir. 70 bin melek sabaha deyin kendisine rahmet dileyip af talebinde bulunur. Dertlere, ura, zatül cembe, alaca hastalığına, cüzlama ve deccalın fitnesine karşı korunur diyor. Kaynağını göremedim bu rivayetin ama Gazali'ye aktardığı için ben de aktarıyorum. Genellikle surelerin faziletlerine dair rivayetler ya zayıftır ya uydurmadır arkadaşlar. Uydurmaları bir tarafa bırakalım. Zayıf dahi olsa... Yani Kehf suresinin Cuma günü okunmasına dair bu rivayet zayıf dahi olsa bizi teşvik ettiği için terhip ve terhip amacıyla zayıf rivayetlerle amel edilebilir ilkesine uyarak arkadaşlar bizi teşvik ettiği için yani sonuçta Cuma günü sizin Kehf suresi okumanızda ne gibi bir sakınca olabilir değil mi? Güzel bir şeye sizi teşvik ettiği için o rivayete aktarmakta sakınca görmüyoruz. Hatta ben hadis usulü okuduktan sonra zayıf rivayetle, e, gönül rahatlığıyla amel edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben pazardan gönül rahatlığıyla bir yerinde ufacık bir defo olan deseninde, dikişinde, bir kenarında gözle görülmeyecek yani ancak onu bilen anlayacak bir defo olan tişörtü işte ne bileyim herhangi bir şeyi satın alıyorsam gönül rahatlığı. Çünkü ona efendim başka yerde 150 lira vermekten oradan 20 liraya almayı, 30 liraya almayı tercih ediyorsam, zayıf hadislere de e, haydi haydi. Çünkü gerçekten çok küçük arazilerle hadisleri hemen zayıf diye ayırmış muhaddisler. Konu bu olmadığı için detaylara girmiyorum yani. Konumuz bu değil. Bunlar parantez içi e, cümleler. Beşincisi, Cuma günü dikkat etmemiz gereken. Beşincisi, nafile namaz kılmanın fazileti. Cuma gününde arkadaşlar. Burada uzun uzun bilgiler var. Ben çok kısa kısa paragrafları size aktarıyorum. Çünkü e, bütün yani bir yılı buna da ayıramayacağız. Hepiniz kendiniz okuyabilirsiniz. Cuma günü veya gecesinde 4 rekat namaz kılıp bu namazda en'am, kef Taha ve Yasin surelerini okunması müstehaptır. Şimdi bu namaz arkadaşlar müstehaptır diyor bakın. Yani sünnetin de altında bir derece. Yani peygamberimizin devamlı yapmadığı, böyle nadiren yaptığı, tavsiye ettiği bir namaz olmuş oluyor. Peki arkadaşlar sadece elemtereden aşağısıyla namaz kılan insanlar olarak çoğumuz. En'am, En'am suresinde kaç sayfa? Keyf Taha, Yasin sureleriyle bu namazı biz nasıl kılacağız? Diyelim vaktimiz de var, kılmak da istiyoruz. Size buradan söylüyorum arkadaşlar. Bu tip nafile namazlarda Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağınız bir yere koyun. Na bakın bu tip nafile namazlarda. E, dikkat ettiyseniz umrede, Ramazan umrelerinde veya sürekli yayın yapan Mekke'den, Kabe'den yayın yapan kanallara baktıysanız orada teravihle kılınan hatimlerde bazıları Musaf'ı açarak bu şekilde takip ediyorlar namazın içerisinde. Onlar yere koyuyorlar Musaf'ı, rahatsız oluyoruz biz bundan. Siz yere koymayın yani bir masanın yüksekçe bir sehpanın yanında ne bileyim yani ayarlayabilirsiniz onu. Veya bazıları böyle kürsü, konuşma kürsüsü gibi şeyler satın aldı arkadaşlarımız. Yani büyük bir musafı oraya koyarak sadece sayfasını çevirerek namazın içerisinde. Efendim e, nafile namazlar için söylüyorum. Yani farz namazlar için değil. Bu tip nafile, müstehap olan, nafile olan namazlarda bu zevki sizde yaşayın. yani. Çünkü e, Kur'an kıraatinin en sevap olduğu yer arkadaşlar namazda, kıyamda okunan Kur'an'dır. En çok sevabı orada kazanırsınız. Bunu ben de yapmak isterdim, keşke ezbere bilseydim falan diyenler için bir çıkış yolu size söylüyorum. Eğer bunları iyi bilmiyorsa kişi diyor, o zaman Yasin, Secde, Lokman, Duhan ve Mülk surelerini okur. Hani bunları bilmiyorsan bari şunları oku diyor, ah ah biz bunların yerini bile bulamayız Kur'an-ı Kerim'de. Hocam ne diyorsunuz diyesi geliyor insanın gazaliye. Cuma gecesinde bu dört sureyi okumayı kesinlikle ihmal etmemelidir. Bunların bu gecede okunmasında pek çok fazilet olduğu rivayet edilmektedir. Kur'an okumayı iyice bilmeyen bir kimse hangi sureleri güzel biliyorsa onları okur. Yani olur ya siz onu da yapamazsınız ben o kadar namazda kıyamda okuyamam diyorsanız hangisini biliyorsanız onları okursunuz diyor. Böyle hiçbir şey bilmeyen hiç olmazsa bol bol ihlas suresi okusun diyor. Cuma gününde Kur'an okumanın faziletleriyle ilgili. Sonra arkadaşlar cuma günü sadaka vermenin faziletinden bahsediyor. Özellikle sadaka vermek bugün müstehaptır. Çünkü bugün fakirlere verilen sadaka kat kat artar. Ayrı, ancak imam hutbe okurken istemek suretiyle dilenmek mekruh olduğu gibi böyle bir kimseye sadaka vermek de mekruhtur. Dolayısıyla hani hutbe sırasında değil ama cuma gününde bir sadaka verecekseniz onu cumaya ayarlamak. Veya işte hani Allah rahmet eylesin Haluk Hanım vardı. Çok özel bir insandı bizim vaazlarımıza uzun yıllar devam etti. Hepinizden bir Fatih'a rica edelim şimdi ruhuna. Çok samimi bir Müslümandı görebildiğimiz kadarıyla. Efendim onun bir adeti vardı. Bakın insan iyi bir çığır açarsa arkasından gelen kişiler ona uyduğu sürece o kadar kişi kadar sevapla kıyamet günü gelecek diyor. Şimdi ben ondan duyduğum için size anlattığımda siz de bunu yaparsanız onun sevabından, sizin sevaptan eksilmeksizin ona da sevap yazılacak. Efendim o şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki ben dedi her zaman sadaka verecek insan bulamıyorum yakın çevremde. Çok kolay değil yani. Hani cuma günü evden bile çıkmıyorsam nasıl sadaka vereceğim? Evde dedi bir sadaka kutusu yaptım. Elime bir para geçtiği zaman oraya atıyorum. Efendim sadaka ver, bugün sadaka versem cuma günüdür de diyorum ama o anda dışarı çıkamayacağım, çevremde biri yok. Hemen o kutuya atıyorum ve bir, birisi benden bir şey istediğinde ya da böyle ihtiyaçlı birini gördüğümde hemen o kutuda toplananları toplayıp ona veriyorum. Böylece ben hem her gün sadaka vermiş oluyorum hem de o sadakaları kolaylıkla e, e, layık olan yerlere ulaştırmış oluyorum demişti. Bu çok güzel bir adet evde e, yaşayanlar için. E, ağırlıklı olarak. Bir de e, ben kendisini tanımadım ama rahmetli Selçuk Eraydın hocadan bir rivayet aktarmışlardı bilenler. Onlardan dinlemiştim. O da cüzdanına giren her paranın 40'ta birini sadaka olarak ayırırmış. Yani cüzdanına giren her paranın. Mesela 50 lira mı girdi? Ne kadar ediyor? 1 lira 20 kuruş mu? Ne, 10 kuruş mu? Onu kenara ayırıyor. 1 lira 5 kuruş galiba. 2,5 kuruş <gülüyor> hesapladım şu anda. 1 lira 2,5 kuruş. 1,5 i̇şte değin siz ona. İşte 100 lira mı girdi 2,5 lira? İşte 1000 lira mı girdi ona göre? Yani ma e, hepimizin değil mi cüzdanına çeşitli sebeplerle bir, üç, az veya çok bir para giriyor. O giren paranın kırkta birini kendisine öyle bir ilke edinmiş. Böylece ne oluyor? Bakın her e, giren paranın... O parayı temizleyecek miktarını çünkü paranın kiridir yani zekat özellikle. Burada ama zekat amaçlı değil sadaka amaçlı. Böyle cüzdanınıza giren her paradan da bir parçayı o sadaka kutusuna atarsanız böylece hem Haluk Hanım'ın açtığı çığırdan hem Selçuk Aydın Hoca'nın açtığı çığırdan geçmiş oluruz, ilerlemiş oluruz. Ve sonuncusu arkadaşlar 7. tavsiyesi Cuma gününü ahirete tahsis etmeyi tavsi tavsiye ediyor mükellef kişi cuma gününü ahiret işlerine ayırıp o gün bütün dünyevi meşgarelerden sıyrılmalı bolca tesbih, tehlil ve zikir yapmalıdır bir yolculuğa çıkmamalı yolculuk ihdas etmemelidir yani çıkarsa ne olur bir şey olmaz da hani o günü Böyle bir özel günü kendisinin Cenab-ı Hakk'a onun yoluna ayırdığı, kendisini manen takviye etmeye ayırdığı, kendi bakımına yani ruhsal bakıma alıyor kendisini kişi. Böyle bir gün olarak kabul edip efendim o günü öyle değerlendirmeye bakmalıdır diyor. Sözün kısası sonuç şimdi bu yedi tavsiyeyi zikrettikten sonra mükellef kişi cuma günü tespihlerini ve hayır çeşitlerini artırmalıdır. Kuşkusuz allah Teala bir kulunu sevdiğinde şerefli vakitlerde üstün amellerle meşgul ettirir. Yani sen eğer Cuma'nın kıymetini biliyorsan, bunları yapabiliyorsan veya birisi yapabiliyorsa çevrende, bil ki o kişi Allah katında bir kıymeti var ki Allah ona bunu nasip etti. Arkadaşlar bütün ibadetlere bu gözle bakın. Sizin Allah katında bir değeriniz var ki sizi işte... Kendisine yaklaştıracak amellere muvaffak ediyor. Allah katında bir değeriniz var ki size ilmi sevdiriyor. Allah katında bir değeriniz var ki size kitabını okumayı, onunla meşgul olmayı sevdiriyor. Bunu bilin. Yani e, nasıl bileceğiz Allah'ın bizi sevdiğini, neyle meşgul ettiğine ve seni nerede kullandığına bak diyor Atavullah İskenderi Hazretleri. Yani seni nerede kullanıyor bu dünya? Çünkü bazılarımızı Allah kullarını cezalandırmak için kullanır. Yani birisini cezalandırmak istediği zaman onu kullanır. Bazılarını da birisine nimet ulaştırmak istediği zaman kullanır. İşte seni nerede kullanıyor? Hangi işte kullanıyor? Bu Cenab-ı Hakk'ın katındaki yerini kişiye gösterir diyor Atavullah İskender'i. Kızdığı kulunu da, yani bir kulu Cenab-ı Hakk'ı kızdıracak bir şey yapmışsa bakın cezası ne? Faziletli vakitlerde kötü işlerde kullanır. Yani kaybettiriyor ona arkadaşlar. Böylece bu kişi vaktin bereketinden mahrum kaldığı ve şerefli anların kıymetini bilmeyip hukukunu çiğnediği için azabı daha da ağırlaştırır, öfkesi katmerleşir. Cuma günü dualar yapılması müstehaptır. Bu diyor dualar bahsinde gelecek. İnşallah onu da orada okuruz diyor. Bundan sonra arkadaşlar namazla ilgili bazı meseleler zikrediyor. Daha çok bunlar fıkhi meseleler olduğu için onları geçiyorum. Ve nafile namazlar 7. bölüm. Namazlar bahsinde nafile namazlardan bahsediyor. Burada bu nafile namazları üç'e ayırıyor. Ondan sonra onları geniş geniş anlatmaya başlıyor. Bu üç'e ayırdığı kısmı e, okuyayım size, onun paylaşayım. E, diğerlerine e, belki de vaktimiz kalmayacak haftaya devam ederiz inşallah. Önce diyor şunu bilelim. E, bu aynı zamanda e, yani terminolojik bir bilgi. Hepimiz iyice kavrasak bunu çok iyi olur. Farz namazların dışındaki namazlar üç'e ayrılır. Sünnetler, müstehaplar, tatavvurlar. Sünnetler arkadaşlar peygamberimizin çoğunlukla devam ettiği, baskın bir şekilde hayatında devam ettiği farz olmayan namazlar. Müstehaplar peygamber efendimizin tavsiye ettiği, kendisinin de zaman zaman yaptığı ama diğeri kadar çok ısrarla devam etmediği ibadetler. Tatavvülar ise sünnet de değil, müstehap da değil, biz kendimiz kendiliğimizden yapıyoruz fazladan yani. İşte e, kendimizi çok sıkışmış hissediyoruz, çok çaresiz hissediyoruz bir hacet namazı kılıyoruz. İşte ne bileyim büyük kendimizce e, bize büyük gelen bir hata işlemişiz, tevbe etmek istiyorum Cenab-ı Hak ama onu rastgele bir şekilde yapmak istemiyorum. Önce bir iki bir işte bir gusulat alıyorum, bir iki rekat namaz kılıyorum ve e, tevbe ediyorum. Yani bunlar tatavvülar. Benim kendiliğimden veya işte gece uykum kaçtı kalkıyorum teheccüd ayrı yani uykum kaçtı kalkıyorum işte e, ne bileyim şöyle 10 rekat bir namaz kılayım diyorum gibi bu namazlar tatavvular arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek açıklıyor. Sünnet namazlar mefhumuyla Allah Resulü'nün devamlı yaptığı aktarılan namazları kastediyoruz. Mesela beş vakit namaza eklenmiş olan revatip sünnetler yani sabah namazın sünneti, öğlenin sünneti ikinin, akşamın, yatsının sünneti gibi bir de kuşluk, vitir teheccüd gibi Peygamber Efendimiz'in hayatında çok çok yaptığı sünnetler vitir namazı şafiilere göre sünnettir onun için onu orada zikrediyor bize göre, hanefilere göre vacip dır. Müstehap namazlar size açıkladım. Sadece şuradan tekrar okuyorum yani Gazali'nin ifadelerini. Faziletleriyle ilgili olarak hadis rivayet edilmiş olan fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sürekli bir şekilde kılınmayan namazlardır. Haftanın gün ve gecelerinde kılınan hususi namazlar konusu işlenirken bunları da aktaracağız size diyor. Tatavvu namazlar, bizzat kendisiyle ilgili herhangi bir rivayet bulunmayan ve bu söylediğimiz namazların dışında kalan namazlar. Mesela kulun içinde Allah'a yalvarma, niyazda bulunma isteği kabarıp Fazileti konusunda şeriatın hususi değil de mutlak şekilde emri bulunan namazla Allah'ın divanına durup yakarışlar yapması. Yani abdestim var, işte abdestliyim, bir şey bekliyorum. Yani bir yere gideceğim, işte herkesin hazırlanmasını bekliyorum ya da ne bileyim arabanın gelmesini bekliyorum. E, e, oturuyorum böyle, efendim giyinmişim, abdestliyim, kalkıp şurada iki rekat namaz kılayım diyorum. Keraat vakti değilse işte bu tatavvu namazlar grubuna giriyor. Kul bu namazı bağışlıyor gibi sayılır. Tatavvu yani bir hediye, bir ikram gibi. Evet her ne kadar namaz kılmaya teşvik edilmişse de özel olarak bu namazın kılınması teşvik edilmemiştir. Yani dinde namaza dair çok tavsiyeler var ama özel olarak şu anda benim işte bahsettiğim o iki rekat namazın bir teşviki yok. Bunlara nafile namazlar diyoruz fazlalık anlamında, zayit anlamında. Fazilet açısından her kısımla ilgili dereceler farklılık gösterir. Yani şimdi hangisi bunların daha faziletli? Sünnetler mi, müstehaplar mı, tatavvular mı? Haklarında gelen haberler ve faziletlerini bildiren rivayetlere göre kıymet kazanırlar diyor. Yani hangi nafile namaz hakkında daha çok rivayet varsa o daha kıymetlidir Allah katında. Çünkü bize hani e, biz çünkü... Arkadaşlar bakın bunu da unutmayın. Biz ne sevap hakkında ne de günah hakkında konuşamayız. Siz konuşuyor musunuz bilmiyorum. Ben konuşamam. Yani ben şöyle bir namaz kıldım, şöyle bir sadaka verdim, şöyle bir iyilik yaptım. Bundan ne kadar sevap kazandım? Bilebilir misiniz? Biz sadece neyi bilebiliriz? Bir davranış iyi midir, kötü müdür? Yani Kur'an'da ve sünnette amellerin nasıl sınıflandırıldığını bilebiliriz. Ama ona ne kadar karşılık alacağımızı bilemeyiz ki arkadaşlar. Çünkü amellerinizin karşılığı niyetlerinizle ilişkilidir. Ve hiç kimsenin niyetini biz bilemeyiz. Bilemediğimiz için onun Allah katındaki karşılığını da bilemeyiz. Anlaşılmıştır inşallah burası. Bu yüzden şöyle günaha girdin, böyle sevap kazandın, işte... Ama bir rivayet varsa onunla ilgili işte şunu şöyle yaparsan cennette işte az önce aktardım mesela. Bak günahların affolunur, işte şu kadar büyük sevaplar var onu söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar siz işte bir öğrenciye sen bak işte teheccüd namazını kıl sınavın ne kadar güzel geçecek. Ya da işte bir kadına sen şu ibadete başla bak e, ailende huzur olacak gibi e, var olmayan. Yani hakkında böyle bir rivayet yok. Nasıl söz verebiliyorsun ki? Allah'ın hazinesinin anahtarları sende mi yani? Sana bir yetki mi verildi? İstediğine buradan dağıtabilirsin diye. Dolayısıyla biz ne kadar bir kişi bir iyiliği yaptığında ne kadar sevap kazandığını, bir yanlış yaptığında ne kadar günah kazandığını söyleme yetkisine asla sahip değiliz. Sadece... Var olan, kaynaklarımızda var olan, yani şu amel iyidir, şu amel kötüdür, şu amelin böyle bir karşılığı var, cennette böyle bir mükafatı var gibi güvenilir kaynaklarda bir bilgi varsa onu aktarabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor bakın, bu şimdi bu nafilelerin hangisi daha faziletli, hangisi hakkında haber ve faziletini bildiren rivayetler varsa onlar daha faziletli. Ben bilemem yani. Allah Resulü ne dediyse. Allah Resulü uzun bir zaman hangisine devam etmişse, yani çünkü Peygamberimiz çok kıymetli olan bir şeyi terk etmeyeceği için, uzun zaman hangisine devam etmişse, hangisi hakkında daha sahih ve meşhur hadisler gelmişse, onun derecesi daha üstün. Bir de nafileler için arkadaşlar şimdi sayacak sabah namazının sünnetiyle başlayacak yani gazali. Orayı haftaya bırakıyorum. Nafileler için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Efendimiz'den gelen meşe, sabah namazının iki rekat sünneti, öğlen namazının dört rekat sünneti gibi bunlar hariç. Sizin kendiliğinizden yapacağınız ibadetlerde tatavru kısmında yani buna sadakalar girer, nafile oruçlar girer, nafile namazlar girer. Hepsi yani zikirler, tesbihler girer. Arkadaşlar kemiyet değil keyfiyet önemli. Yani sayı önemli değildir. Miktar önemli değildir. Onu hangi kalitede yaptığınız önemlidir. Hangi özenle, hangi duyguyla, e, ihlasınız, hoşluğunuz, bağlılığınız, o secdeye vardığınızda hissettiğiniz yakınlık bu önemlidir arkadaşlar. Mesela benim en çok üzüldüğüm şeylerden biri bu sene hariç hep mukabele okuduğum için uzun yıllardır. E, mukabele de mesela böyle sayar kaç sayfa daha kaldım. Bir insan kaç sayfa daha kaldı diye Kur'an okuyorsa ondan çok bir şey elde edemez arkadaşlar. Yani düşünsenize ben sizin huzurunuzda tabii saate bakıyorum şimdi e, sözü doğru yerde bırakabilmek için. Ama birisiyle sohbet ediyorsunuz mesela karşınızdaki devamlı saate bakıyor. Ne kadar daha konuşacağım, ne kadar daha bu kadınla oturacağım falan diye. E, nedir o orada bir yakınlık kazanır mısınız? Veya devamlı telefonuyla meşgul oluyor gibi efendim e, keyfiyete odaklanmış e, Cenab-ı Hakk'a yakınlık bize kazandıran efendim e, huşuyla, ihlasla canı gönülden zevk alarak yapılan ibadetler diliyorum size ama şunu da unutmayın farzlarda bunların hiçbiri olmasa da onu yapacağız arkadaşlar çünkü o bizim kulluk görevimiz o bizim kulluk görevimiz ve acizane kanaatim diyelim ki bir namazı İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Diyelim ki bir namazı, yani o anda zihniniz o kadar dağınık, o kadar yorgunsunuz veya o kadar bir büyük bir hadisenin içindesiniz. Hiç odaklanamıyorsunuz ama işte farz olduğu için yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Oradaki kulluk ve teslimiyet başka hiçbir yerde yok. Onu da bilin. Yani bir şeyi Allah farz kıldığı için yapıyorum. Mesela tesettürü sorarım ben hep. Niçin örtünüyorsunuz diye Allah rızası için diyorlar. Peki Allah farz kılmasaydı yapacak mıydınız? Bir şeyi Allah farz kıldığı için yapmak Cenab-ı Hakk'a gösterilen en yüksek saygının e, tezahürüdür arkadaşlar. En yüksek saygının en yüksek derecesinin yansıdığı yerdir. E, bana kalsa yapmayacaktım. Bana kalsa yapmazdım veya şu anda yapmazdım dediğiniz şeyi sırf Allah emretti diye yapıyorsunuz ya oradaki saygının ne kadar kıymetli, oradaki teslimiyetin, ya Rabbi tam anlamıyorum, tam içime desinmedi. Veya şu anda çok yorgunum yani, bu farz olmasa bunu yapmayacağım. Ama yapıyorum çünkü sen istedin benden bunu. Bu nasıl Burada nasıl bir yakınlık var? Bunu görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Allah Teala kendisine attığı her adımla yaklaşanlardan etsin cümlemizi. Allah'a emanet olun.